Çocuk suçluluklarından söz ediliyor, çocuk ıslah evlerinde bir takım hakikaten okuyan herkesi ürpertecek bir takım hadiseler, raporlar ortaya çıkıyor. Yani bizim gazetecilik jargonunda 3. sayfa haberi dediğimiz haberler her gün daha ürküntü verici hale geliyor.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 karşı karşıya kalabiliyoruz bunun belki bir boyutunu biz bu İslam terör ilişkisi zemin hazırlayacak bir takım yapıların ortaya çıkması noktasında da gündeme alıp değerlendiriyoruz böyle uzunca bir giriş ve zemin hazırlayayım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 mesela değil mi? Evet. Normalde bir o, o denkleme e, geleceğim. E, mi yani Öyle, yani e, e, e, yani o da insanın güvenliğini, e, emniyetini adı üstünde emniyet yani onu korumakla görevliyken e, karakolda işkence de yaşanıyordu. E, yani Bir e, polis örneği verdik hocam. Evet. Bakın nasıl eksisi artısı ortaya tabii, çıktı Tabii evet. İkinci ve bu tespitim ben bundan yola çıkmak istiyorum. insanlar büyük bir şekilde e, ahlaksız ve hak tanımaz Allah'tan korkmaz devletten e, endişe etmez bir hayata doğru gidiyoruz diyoruz evet. Ama bunun karşılığında da e, çocukların büyükleştirildiği bir dünyaya geldik yani evet. 15 yaşında çocukla 65 yaşında dedesinin e, neredeyse eşit bir aile içinde evet. toplum içinde eşit olması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 Evet. Sokak da eğitiyor hmm. ayrıca. Bir de hayır ben sadece görsel hı, hiç sokağı hı. görmüyor diyelim. Çünkü sokak da zaten o görselin ürünü. Evet. E, orası ortak panayır gibi. Evet. evet. Benim e, burada böyle elimde bir istatistik rakam yok. Böyle bir araştırma yapmadım ama görünen o ki hocam 20 sene devletin okulda verdiği sosyal eğitim, ahlak eğitimi yani matematikten sınıf geçti. Bunu kastetmiyorum ben. Okul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 tam korunmuş bir ahlak ortamında bizim örflerimizin e, hakim olduğu bir ortamda mı tutuluyor ki işte şu facia geldi bu facia geldi yani akşama kadar veya da gece yaralarına kadar medyanın önünde öldürmeyi öğrenen bir nesil geliyor hocam bu bir afet öldürmeyi öğreniyor şimdi Müslümanların e, televizyon kanalları var sahibi Müslüman olan televizyon kanalları var onların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 Ertesi gün basına, gündeme bakıyorsunuz ki artık bu ülkede bir daha cinayet olmaz herhalde. Herkes protesto, katil de. Ayağa atıyor. kalkıyor herkes. Yani kalkıyor zannediyorsunuz. İkinci gün ondan vahşisi geliyor, o unutuluyor bu sefer. Evet. Yani tepkimiz de samimi mi acaba diye tereddüt oluşturuyor içimde benim. Çünkü e, Allah rahmet etsin. Erbakan, Necmetin Erbakan Hoca sağlığını da sık sık bir slogan kullanırdı. Siz pansuman tedavi yapıyorsunuz. Kökten evet. ilgilenmiyorsunuz. Dedi, Der, sizin savunan adamınız. Evet. Ee, bu deyim benim aklımda kaldı. Demek ki yani çok e, gençte dinledim. Hep pansuman yapıyoruz biz. Protosto ediyoruz. Mesela e, dün İstanbul'da taksiciler filan cinayeti protosto için korneye çalmışlar. Evet. 25 milyonluk bir şehirde. 500 tane taksi korneya basmış böylece cinayetler önlendi İstanbul'da ya böyle komik şeyler olur mu ya korneya bassan ne olur Bas. sen o korneya basarak kaç tane hasta ihtiyarı rahatsız ettin bunu düşünüyor musun şehrin ortasında korneya basılır mı ya evet yani güya işte cinayete karşı refleks göstermiş oluyorlar halbuki biz burada elimizden kaçan ipin ucunda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 sakallı sakalsız kimseyi kafir ayırma hakkımız yok. Böyle bir şey de yok zaten. Yani bu aidiyeti de önemsemek gerekiyor. Şüphesiz, yani şüphesiz. insanların ben Müslümanım demesini de önemsemek Bunu gerekiyor. Bunu bir nimet kabul ediyoruz. Evet. Nimet kabul etmemiz lazım. Ama e, nerede ne? fark oluşuyor İslam'la aramızda değil mi hocam? şimdi hocam ben Türkiye'liyim Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> devletinin biricik vatandaşıyım deyip de vergi vermeyen birine madem böyle dedin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 Ee, ...bir avukat arkadaş... ...beni aradı, dedi hocam... Dedi, ...bir televizyon programına çıkacağım dedi... Ee, ...bana dedi... ...dinimizdeki kısas konusunu anlatır mısın... ...dedi, dedim kardeşim sen... ...yanlış aradın değil değil mi sen... ...vağza mı çıkıyorsun, televizyona mı çıkıyorsun... ...dedi, hayır dedi... ...özellikle bana dedi... ...kısas konusunu soracaklar dedi... ...kısas ne hmm. dedi merak ediyorlar... ...ben de aksilik onu bilmiyorum dedi... ...bana anlatır mısın dedi... ya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 Ama Allah'ın izniyle bu programımız mesela 70 sene sonra arşivlerden bulunup Ahmet Taş getirenle Nurettin Yıldız konuşuyorlarmış. Allah Allah demek ki o zamanlar insanlar birbirini öldürürler ve hesabı sorulmazmış ya hayret ya. Münübüslere kurdele bağlayarak protesto mu olurmuş? Ne kadar geriymiş bu insanlar. Diyecekler <gülüyor> Filizin biz olduğunu rahmetle yad ederek hatırlayacaklar ee, o zaman inşallah. 70 yıl çok uzun sayılmaz. Ya, i̇nsanlık hiç, tarihi hiç, e, tabii canım. Evet, insanl kaç bin senelik? Evet. Kaç bin senelik tarihi konuşuyoruz. Evet, yani evet. eğer gelecek 2000 senenin rahatını konuşuyorsa 70 çok az bile. Evet. Bir insan ömrü bu 70 sene. Tabii. O yüzden e, yani bu olaylar dönüşüm olmalıdır diye temenni edelim.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 Ben ee, yani bir şahsiyet emarı çektirelim diyorum tamam. Çok güzel Allah razı olsun <gülüyor> Şahsiyet ama bunu çekecek kimse de işte hiyar-ı muddindir Bir şeyh evet. efendidir Bir alimdir evet. Çok önemli. İkinci nokta hocam Başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere Öyle hutbe mutbe iradini bırakmalılar hocam Hoca efendiler Alimler Yaşlı hoca efendilerimiz Dilleri döndüğü sürece Bir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 Evet, Gidip ziyaret edip, bu yapıyor. Yapılıyor. Ben de gittim. Çok Hakikaten güzel. çok etkiliyor. Çok Türkiye'de bütün hapishanelerde 150 bin kişi kalıyor diyelim. Evet. Türkiye 77 milyon. Yani Türkiye kendisi zindana dönmeye başladı. Aa, yani çok... Diyanet Seyir Başkanı bir gayret gösteriyor. Allah razı olsun. Müftüleri, hoca efendileri gönül böyle düğünlere gitsinler. Toplantılara gitsinler. Cinayet olunca köyde barış heyeti olarak gidiyorlar. Kavga olmadan gitsinler şöyle ya. İmam Gazali'den dersler yapsın. Aman cinayet bir... olmasın diye gitsinler. Ya olduktan sonra devlet de gidiyor jandarma da gidiyor zaten. Evet, evet. İkinci olarak buna yani evet. başta diyanetimiz olmak üzere bütün e, resmi ve gayri resmi hoca efendiler bir seferberlik yapmak zorundalar. Gönülleri dezenfekte seferberliği.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 Türk'e neyse demeyeyim. Allah'tan alacağına <gülüyor> inanıyor mu? Ee inanıyordur tabii. Yani. <gülüyor> yani ama ama tabii siz de haklısınız. Evet. Yani evet. Evet. Şimdi Çok problem var. Onu demek için şey yapıyorum. Ne büyük problemim evet. hocam. 8 5 hastalığı bu. 8'de evet. başlar, 5'te biter bir hastalıktır. Evet. Şimdi camiler, cami dernekleri, medrese dernekleri, sivil toplum işte şunu yapma, bunu yapma dernekleri bugünden itibaren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 Evet. E, evet. Ney yani münker aynı zamanda insanlık. Mesela siz kaç yaşındasınız üstadım? 67 hocam. 67. Allah ziyadeli ve hayırlı bereketli ömür ihsanı. 67 yaşında dede görünmüyorsunuz. Ben şahidim <gülüyor> Dedeyim. <gülüyor> dedesiniz fiilen ama görüntünüz amca görüntüsünde evet, şu anda. 12 yaşında bir çocuğun sigarasına müdahale edebilir misiniz çalmıcıdı dolaşırken? Cesaret ister.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 Onun için bu 5 maddede ben Şahsen özetliyorum Aksi takdirde Şöyle Sonuna geliyoruz 1-2 dakika hocam Toparlayalım eğer, Aslında başka başlıklar çıktı Ben inşallah mesela bu Emr Bilmaruf Ney Anil Münker'i ayrıca bir daha inşallah tabii, şey tabii. yapalım. Dua hakkımız ölmüştür ifadeniz Resulullah Efendimiz'in hadisinden yola çıkarak o apayrı bir bence o hadis e, tehlikeli konusu. bizim için hocam. Evet, ne demek evet. yani? Evet, bireysel duamız duruyor. duruyor. Ama ümmet olarak ya Rabb ya Rabb diye Haram-i Şerif'lerde bağırmaların bir anlamı yok. Haram-i Şerif'in önündeki rezilliğe de müdahale edilemiyor çünkü. Evet. Evet. Yani çok fena bu açıdan bakıldığında. Evet.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 yani sen cihad yapmadın şöhret Allah için, için şöhret yaptım. için yaptın diye. Üç kişiden biri cehennem evet, üç, evet, üç kişiden biri evet, maazil. Evet. Yani hocam biz basın değiliz Müslümanlar olarak. basın zaten çöld yapıyor, öldü öldürdü. Şuna bak ne kadar kötü öldürdü diyor. Biz acil servisiz, bu ümmetin acil servisiz. Evet. Bu insanlığın acil servisiyiz... Yarayı acilen tedavi etmemiz lazım, facayı önlememiz lazım. Bu da pansuman tedbirlerle değil. Ciddi gayret etmekle mümkündür. İnşallah. Kojelendirmekle mümkündür. İnşallah. İnşallah. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Ahmet Taş Getiren, Nurettin Yıldız hocamla birlikte.